Cenab-ı Hak ondan sonra yine bize kıyamete, kıyamet sergileniyor. Nice yüzler ağırdı ve nice yüzlerinde karardığı gün buyuruluyor. Çok dehşetli bir gün. O yüzlerin ağırması ve buradaki bir fedakarlık mislekinde. Sallallahu aleyhi ve sellem'in Fatıma validemizi çok severdi. Yani bazen ayağa kalkardı. Bir seferi giderken ziyaret ederdi. Seferden de öyle ziyaret edip vardı dedi. Kızım dedi iki dünyada saadet yoktur dedi. Yardımcı istedi. Uhud'un dedi yetimleri varken dedi Estağbu Sufva varken sana bir şey veremem ben dedi. Burada katlanacaksın kızım dedi. Öbür dünyada saadet bulacaksın. Öbür alemle sadık fedakarlık istiyoruz. Bir, bir imtihan olarak, yani başka bir gayeyle gaye gelmedik dünyaya. Onun için haramlara dikkat etmiyor. Yediğimiz gıdaya dikkat etmiyor. Onlar bizim kaderimize dahil oluyor, onların kaderi. Nereden gelmişse hissiyatımızı ona göre yönleniyor. Kul hakkına hakkı ibad dikkat etme. Hayvan hakkına dikkat etme. İbadetlerde bir her secde bize bir vecd, bir duyuş getirmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın mülaka. İbadetlerin her biri ayrı ayrı bir eğitim. Kur'an'ın ruhuna girmek, Kur'an'da fani olmaya gayret edebilmek. O ahlakla ahlaklanabilmek. Allah Resulü önümüzde en büyük bizim bir ölçü. Ona ne kadar yakınız, ne kadar seviyoruz Allah Resulü'nü, ne kadar sevdiğimiz ölçüsü, ne kadar Allah Resulü'nün ahlakından üzerimizde ahlak var. Onun davranışlarından üzerimizde bir davranış güzelliği var. Kalbi hayatımızı korumak için fasık insanlardan, fâdir insanlardan uzaklarda kalma. Oradan da negatif enerji geliyor. Nasıl affedersin, bir mülevves bir kokunun içinden geçilsem, bütün vücuda siner o koku. Nasıl bir güzel bir ıtriyatların, kokuları içinden geçerken orada güzel kokular siner. Derakülü muhassadıkın Bir köpeğe de misal veriyor Kehf suresinde. Nasıl o köpek sadıklarla beraber oldu, nasıl Kur'an'ı bir ifade kazandı. Yertav Tahrim suresinde Lut aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın iki peygamber karısına Cenab-ı Hak da cehennemlik olduğunu bildiriyor. Kocaların peygamber olması kafi gelmedi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun babasının peygamber olması kafi gelmedi. Efendimiz'in kainatın seyidi efendisi Cenab-ı Hakk'ın onun metiyeti senasa o da bir iki amcasının kurtulmasına sebep olamadı. Fatıma Vadim'e kızın babanın peygamber olduğuna güvenme buyurduk yani. Zor bir gün. O gün Cenab-ı Hak nice yüzlerinin ağırdı, beyazladı ve nice yüzlerinin karardığı gün bildiriyor. Ve düşünün, düşünün o günü diyor. Yani o gün daima hatırınızda olsun. Yüzlerin ağırdı ve, ve yüzlerin karardığı gün ve bu inkânın sebebiyle tadın azal buyuruyor yüzleri ağırlayan, beyazlayanlara aklan gelince onlarda Allah'ın rahmetini orada ebedi kalacaklardır diyor Cenab-ı Hak. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Bu muhakkak tecelli edecek. bu. Cenab-ı Hakk'ın vaadidir bu. Allah hiç kimseye haksızlık etmez buyrulur. Yine göklerde bir adet ne varsa Allah'ındır. İşte dönüp dolaşıp Allah'a var. Demek ki daima bilmemin, bunun idrak için, bunun şuuru içinde olacak. Yine muhtelif ayetler hep bütün ayetler birbirinin tefsir mahiyetinde. Yine Rabbimiz Enbiya suresinde biz senden önce de hiç kimseye beşere ebedilik vermedik buyuruyor. Demek ki daima faniliğin içinde olabilmek. Faniiliği unuttuğumuz zaman iftiras başlıyor, haset başlıyor, gurur, kibir başlıyor, günahlar başlıyor. Ve Cenab-ı Hak bizim panjelin içinde olmamızı, daima ölümü düşüneceğiz ve Cenab-ı Hak’ı düşüneceğiz. Azimetillahiye, kudret akışları niye dünyaya geldik Ve ölüm. Rabbı nasıl yaşarsanız o şekilde vefat edersiniz, o şekilde haşr olursunuz buyuruluyor. Nebi bin Heysan var Rabbı Allah’ın. O diyor ki bir diyor ölüm anında diyor bir kişinin yanındaydım diyor. Malumunuz ölüm anında kişinin yanında alçak sesle kelime-i tevhid getirilir. Ben de onun yanı kelime-i tevhid getiriyordum. La ilahe illallah Muhammed aresulullah diyordum. O benim dediğimi duymuyordu diyor. Eli diyor şahit ediyordu para sayıyordu böyle diyor. O şekilde öldü diyor. Ya yani nasıl yaşarsın o şekilde vefat edersiniz.